1705 numaralı konu, Hz. Peygamber'in kader hakkındaki hutbesi, Hz. Peygamber bir gün minbere çıktı, Allah'a hamdu sena ettikten sonra şöyle buyurdu, bir kitap vardır ki, Allah orada cennet ehlini isimleriyle, nesepleriyle yazmıştır, bu cennetlik kimseler devamlı sayılmakta ve kıyamete kadar bunların sayılarında ne eksilme, ne de fazlalık yapılmaz, bir kitap vardır ki, Allah ona da cehennemliklerin isim ve neseplerini yazmıştır, Bunlar da devamlı sayılır, kıyamete kadar sayılarında eksilme ve artma yapılmaz. Cennetlik bir kimse, hangi ameli işlerse işlesin sonunda cennetliklerin amelini yapar. Cehennemlik kimse de hangi ameli işlerse işlesin, sonunda cehennemliklerin amelini yapar. Bazen saadet ehli, şekavet ehlinin yolundan öyle yürür ki, bunlar şakilere ne kadar benzerler. Hatta, bunlar şakilerdir, denilir. Fakat sonunda saadet onlara yetişir ve onları kurtarır. Bazen de aslında şaki olanlar, saadet yolunda o kadar yürürler ki, bunlar saadet ehline çok benzerler. Hatta, bunlar saadet ehlidir, denilir. Sonunda şekavet onlara yetişir ve onları saadet ehli arasından çıkarır. Allah Teala, kitapta saadet ehlinden yazdığı kimseyi, eceline devenin iki sağımı arasındaki zaman kadar bile kalsa, o kimseyi bahtiyar edecek bir ameli ona yaptırmadıkça vefat ettirmez. Kitapta Şaki yazdığı kimseyi de, ecelinden önce, devenin iki sağımı arasındaki zaman kadar bile kalsa, onu bahtsız edecek ameli ona yaptırmadıkça vefat ettirmez, ameller sonuçlarıyla değerlendirilir.